بسم الله النشيدان وجن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الشافي ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه واهل بيته ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين purely to worship Allah, sincere in religion. They establish prayer and give zakat, and that is the فذالك سخرها لكم لكي تكبروا الله الا ما هداكم وبشر للمحسنين قل ان في صدوركم او تذنون يا لم الله ويا لم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم ودللنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Aziz ve muhterem inananlar, kıymetli Müslümanlar, muhterem cemaatim. İyi niyet, niyette halis olmak, samimi olmak başlığını taşıyan riyaz Salihin adlı eserin ilk bahsine girmiş bulunmaktayız. Allah-u Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Deyyine suresinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَابُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlar, yani ey Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem siz ve sizden önceki ümmetler Allah'a dini dinü İslam'ı has kılarak yaşamak dışında hanifler olarak yaşamak dışında başka bir şeyle emredilmediler ve me emredildiler. Namazı kılmakla, zekatı vermekle emredildiler. Zâlike dinin kıyame işte dos doğru din yaşayan ayakta duran din budur. Başka bir ayeti celilede Allah-u Zülcelal kurban, e, kurban kesilmesini mevzubahis ederek şöyle duyurur. لَن يَنَالَ اللّٰهَ لِهُمُهَا وَلَا بِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالِهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Kestiğimiz kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. Sizden Allah'a azze ve celle ulaşan şey takvadır. Yani kestiğimiz kurbanın Allah-u etini yemez, kanını kanından faydalanmaz. Dolayısıyla bizden Allah'a ulaşan e, herhangi bir ibadet de dahil, yani namaz olabilir, oruç olabilir, hayır haçanak, sizden Allah'a ulaşan şey takvadır. Böylelikle Allah yarı göğü canlı cansız ne varsa her şeyi sizin emrinize amade kılmıştır ki Allah'ı lütükebbirullâhe alâ mâhedâkül sizi bu şekilde doğru yola erdirmesi karşılığında Allah'ı büyükleyip yani Allah'ı her şeyden üstün tutup tutasınır diye Allah böylece her şeyi Sizin emrinize verip size böylece yol göstermiştir. Dome U'l-in tukfu ma fi sudurikum Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müminlere şunu hatırlat Peki eğer siz kalplerinizde olanı düzleseniz de el tübduha açığa da vursanız Ya Allah gizlediğinizi de bilir. Açığa vurduğunuzda ne yapabilir Allah, innehu alimun bizatı sudur. Mülk suresinde, Estaizu billah, ve asirru kavlekum evi innehu alimun bizatı sudur. Sözünüzü, görüşünüzü başka bir tercümeye göre, sözlerinizi, görüşlerinizi istediğiniz kadar Biz neyin yahut peyisterseniz da açayım. İnnehu alimun bizatis sudur ve simelerin yani Allahu zul celal hazretleri ki bir simelerin özünü bilendir. Evet. Ve Allah gökte ne varsa, göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hepsini bilip Her şeye gücü yetendir. Evet şimdi ihlas nedir? İyi niyet. Allah'ın celle celalihi rızasına uygun iyi niyet nasıl olmalıdır? Meselesini biraz irdeleyelim inşallah. Çünkü birçokları ihlaslı olmaktan samimi olmayı anlar. Yani çok ihlaslı bir Müslümana ne demek? Çok samimidir dindar idi. Çok takva bir adam. Ee, peki Allah ve Resulü'nün bize öğrettiği dinde yani Kur'an'da ve sünnette ihlas nedir? Nasıl olur? Kişi ne zaman ihlaslı olmuş olur? Onu aydınlatalım inşallah. Şu hadisi şerifi hatırlayalım. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem helekel alimün illel amilün وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Alimler helak oldu. İlmiyle amel edenler hariç. İlmiyle amel edenler de helak oldu. İlmiyle amel edenler de helak oldu. Efendim, ihlas sahibi kimseler hariç. muhtemel kardeşlerim, ihlas demek, khanese, yani halese yehlisu ihlas muhlis fevve khalisul yetekhalese diye gider ha, halas olmak şu demek yani ihlasın kökünde halas olmak ne demek Hikce'de bir şeyden kurtulmak yani şöyle dua ederiz biz ki ya Rabbi bu dertlerimizden halas eyle Sıkıntılarımızdan halas eyle. Darlıktan halas eyle. Yokluktan halas eyle deriz. Halesa kurtarmak demek. halasa ne demekmiş? Kurtarmak. Halis kurtulana derler. Felemma halesu necihya. Kur'an da Ne yaptılar? Halas olup kurtuldular. Yani yakalarını sığırdılar, neciya kurtuldular. Demek ki ihlasın, yani halas olmanın ihlasın bir başka manası da, bir başka manası da, yakayı sığırmak demek Yani bir şeyden tereyağından kıl çeker gibi tertemiz, sıyrılıp, kurtulmak demek. Halasa kelimesinin manası aziz müminler. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَابُدُ اللّٰهَ الْاِخْلِس۪ينَ لَهُبِّينَ Ayeti celilesinde geçen husus ihlas ise tefsiri şöyle Allah-u şöyle söylüyor. Diyor ki düğününüzü Allah için yaşayın. Namazınızı Allah için kılın. Orucunuzu Allah rızası için tutun. Müslümanlığınız Allah rızası için olsun. Müslüman gözükmek için Müslüman olmayın. Müslüman desinler diye Müslüman olmayın bir kimsenin ameline riyak karıştığı zaman ihlastan çıkar ihlas olmayan her amel batıldır Fatiha sure-i cemilesinde bir şöyle deriz elhamdülillahi rabbil alemin şu demek el, el elhamdü ver ya elhamdü kelimesinin başında el diye, eliflem diye bir marife eki var. Eli isti'rak derler buna Arapça'da. Allah'ım diyoruz ne kadar övgümüz var ise yani ne kadar kulluğumuz, ne kadar ibadetimiz, ne kadar hayrımız, hasenatımız Amelimiz, namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız duamız zikrimiz, tesbihimiz, tevze istiğfarımız. Hepsini düz, seni ölmek, elhamd, hamd Allah'ı ölmek, yüceltmek demek. Mislim kardeşlerim, elhamdü, ne kadar övdü, ne ver ise, canla, malla, bedenle, dinle, elle, ayakla, yapılan ne kadar hayır varsa ne kadar ibadet varsa lillahi sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah içindir. Kıyamet gününde ameller dağıtıldığı zaman herkes Allah'tan gelir amelini ister. Allah Celle Celalihi o zaman kendi rızası için amel edenlere amelinin karşılığı olan sevabı verir. Fakat gösteriş olsun diye Müslümanları aldatmak için minatuklar gibi efendim, öyle yapanlara gidin Allah'a kimi eş koştuysanız amelimizin sevabını ondan İsteyin ondan talep edin deyiverir. Çünkü yaptığını Allah rızası için yapmayan kimse sevabı da Allah'tan bekleyemez. Yani yaptığı işi bakın yaptığı işi namaz olabilir, hayır olabilir, hakanat olabilir. Alemlerin Rabbi Allah'ın rızasını umarak yapmazsa sevabını da Allah'tan bekleme hakkı Nedir? Yoktur. Demek ki Allah-u Zülcelal Hazretlerinden rahmet sahibi, merhamet sahibi olan Allah'ımızdan yaptığımız bir amelin karşılığını, sevabını, eciz ve mükafatını almak istiyorsak muhterem inananlar, aziz kardeşlerim yaptığımız işi sadece ve sadece Allah rızası için yapacağız. Gerçek Müslüman'ın en önemli vasfı her yaptığı işi Allah rızası için yapmazdır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Men a'ta lillah ve men a'lillah ve e'habda lillah ve e'gazalillah Her kim? Allah için merir. Allah için. Şimdi adam yapıyor diyor ki hiçbir şeye yaramazmış o kadar da iyilik yaptın boşu boşuna yapmışım şimdi bir yandan da bekliyor ona iyilik yaptın ya Allah bana sevap verecek şimdi iyilik yaptın başına taktın yaptığın iyilikten pişman oldun karşıdaki insanı söylemiyorum gerçekten nankör olabilir veya olmayabilir bir şey diyemeyiz fakat sana karg olan şey neydi Allah'ın dini İslam'ı yaşarken yaptığın her işi Allah zarf için yapacaktın o kardeşine dostuna eşine yaptığın iyiliği de Allah'a zarf için yapmakla mükelle sana öyle yapmadın dedim ki verdin karşılık gelir dedim yani bir karşılığı gelir dedim karşılıklı iyilik yaptın Müslümanın iyilik yapması bu şekilde değil Sevdin Ne için sevdin Parası için, malı için Mevki için, makamı için Dost oldun Çıkar için dost oldun Demek ki Senin dostluğun, iyiliğin Allah katında Zerre kadar Anlam, mana ifade etmiyor Öder, etmez Dolun var mı Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iyilik yapanlar için söylüyorum. Müslümanın iyiliği ile münafığın iyiliği. Müslümanın dostluğuyla münafığın dostluğunu kıyaslamak bakımından. Şimdi müminler yani Allah'a ve Resul'e gerçekten iman etmiş kimseler Hayır yaparken Nasıl hayır yapar? Dinançsiz kimseler Hayır yaparken nasıl yapar? E, i̇ki ayeti Camile'le inşallah e, Bunu açıklayalım. Diyor ki اِنَّمَا مِدْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Biz sizi ey yoksunlar Veya Ey iyilik yaptığımız kimseler Biz sizi yalnız ve da yalnız Alemlerin Rabbi Allah'ın Rızası için Doğuruyoruz Kim için? İnnema ancak Nud'imukum yediriyoruz Sizi Lüvecihillah Alemlerin Rabbi Allah'ın Zatı için Onun vecihini görmek için, yani varlığını, mevcudiyetini, onu temaşa etmek için, onun rızasını kazanmak için sadece, biz size iyilik yapıyoruz. Dostluğumuz da Allah rızası içindir. Efendim, hediyemiz de, iyiliğimiz de Allah rızası içindir. Ben mümin, Allah'a ve Resul'e iman eden kimseler. Ve la muridu minkum cezaen, İyilik yaptık. Dost olduk. İhsanda bulunduk. Ne yaparız? Vela müridu minkum cezaen. Karşılık beklemeyiz. Tamam. Sadece Allah rızası için yaptım. Vela müridu minkum cezaen. Vela şükura. Teşekkür de beklemeyiz. Teşekkür de beklemeyiz. Demek ki Müminler, Allah'a ve Resul'e iman eden kimseler bir iyilik yaptığı zaman yalnız ve yalnız Allah rızası için yaparlar. Ardı sıra dönüp insanlar bana bir karşılık versinler, bir teşekkür etsinler diye de bakmaz. Allah'a ve Resul'e iman eden müminin iyiliği budur. Peki başka kimselerin yani Allah'a ve Resul'e inanmayıp iyi olmaya çalışan kimselerin iyiliği nasıl? Ona da Bakara suresinde Allah Celle Celaluhu وَلَا تُبِّلِيُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّيَ الْاَذَىٰ Eziyet ederek Bilmenli başa kakarak minnet ederek yani minnetli iyilikten hayır gelmez. Minnet ederek vel eza eziyet ederek yaptığınız iyilikleri batıl etmeyin. Yani boşa çıkarmayın. Bir şeyin batıl olması demek Allah katında heba olup gitmesi demek. Onun yerine İyilik yap at e, balık bilmezse halık mutlaka ne yapar bilir. İyilik yaptığın kimse nankör olsa dahi bakın nankör olsa dahi Ey iyiliğe layık olmasa dahi bir Müslüman yaptığı iyiliği Allah rızası için yapmış olduğu müddetçe o hayırda mutlaka o iyilikten Allah yanında sevap alır. Yani yaptığı iyilik boşa gitmez. Dolayısıyla niyette ihlas. Şimdi ihlas dedik dini, müdini, İslam'ı Allah'a has kılarak yaşamak. Yani İslam'ı yalnız ve yalnız Allah'ın rızası için yaşamak... ...bunu başarabilmek için muhterem inananlar... ...kişilerin üç şeyden arınması lazım... ...şirk, nüfak ve fıst... ...şirkten arınmadan insan samimi Müslüman olamaz... ...şirkten arınmadan samimi Müslüman olamaz... Nifaktan arınmadan bir kimse... Allah'ın razı olduğu bir Müslüman olamaz cemaatin içine girer namazsılar Müslüman gibi davranır sonra Müslümanların Allah'ın ve Resulün razı olmadığı şey yapar Müslümanların aleyhine davranır Medine döneminde bazı Yahudiler varmış Müslümanları E, zaafa uğratmak için Müslümanların içine girer. Biz de Müslümanız derlermiş. Daha sonra çıktık, çıkıp şeytanlarıyla Allah Celle Celaluhu'nun tabiri e, tabirinde buyurduğu gibi şeytanlarıyla bir araya geldiklerinde derlermiş ki biz sizle beraberiz biz aslında Müslümanlarla alay ediyoruz. Demek ki Allah minafık kimsenin de amelini ne yapmaz? kabul etmez Allah müşrikin amelini kabul etmez çünkü kendisinde şirk var fasığın amelini kabul etmez çünkü kendisinde fısk var yani fasık dediğimiz kimse diyelim bir kimse şöyle dese dese ki namaz önemli bir şeydir ama zekat önemsizdir o zaman gene fasık olur Allah'ın bir emrine bir Allah'ın bir emrine önem verip, öbürünü de imkanı olduğu halde yapmasa, yahut hafif görse ne yapar kişi? Fasık olur. Fasık olduğu zaman, gene ihlastan çıkar. Fasık olduğu zaman gene ihlastan çıkar ve gene ameli batıl eder Allah sadece kimden kabul ediyor şirkten, nifaktan ve fısktan arınmış hanif, müslümandan yaptığı ameli kabul ediyor namaz kıldın kıldığın namaz Allah katında kabul mü değil mi eğer şöyle namaz kıldıysan kusura bakma Bak söyleyelim Ere-i Tellezî diye halk arasında geçen Tanınan bir sure-i celile var Çok azim, çok sırlı Çok esrarlı bir sure Ere-i Tellezî derler Aslında Maûl suresidir maun suresinde Allah Celle Celaluhu Namaz kıldığı halde Bakın İy dinleyin müteylül Müslümanlar. Na'un suresinde Allah Celle Celaluhu bir kişinin örneğini verir. Namaz kıldığı halde Allah'ın dinini yalanlayar. Ben demiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Bir insan hem namaz kılıp Hem Allah'ın dinini yalanlayabilir mi? Diyeceksiniz. Ben biliyorum. Efendim? Böyle yani Allah'a gerçekten iman etmediği için öyle bir örnek veriyor Cenab-ı Hak. Birlikte okuyalım sureyi. Era'yitellezi yükezibi biddil. Nasıl başlıyor sure? Allah'ın dini İslam'ı yalanlayanı gördün mü? Böyle. Birinci ayet اَرَئِيْتَ اللَّذِي يُكَذِّبُ بِدِّينَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Öyle değil mi? اَرَئِيْتَ Gördün mü? اَلَّذِي كِمِ يُكَذِّبُ بِدِّينَ Düni yalanlayanı gördün mü? Allah Allah اَرَئِيْتَ اللَّذِي يُكَذِّبُ بِدِّينَ فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِينَ Yetimi yitip takar zulm eder diyor. Yani şefkat göstermesi gereken yetime zulm eder. Fezalüken lezi yetim ne yatar? Birinci özelliği Allah'ın dinini inkar edenin birinci özelliği yetimi yitip takması. İkinci ve ala da'anil miskin bakın bakın Allah'ın dinini inkar eden yoksulun yemeğine kendi yemeğinden pay ayırmaz sadakasını vermez fitresini vermez zekatını vermez hiç kimseye hayrı dokunmaz böyle kimseler var sana ben müslümanım akraba aç kardeş aç ana baba sahipsiz damat mesela yoksun işten çıkmış aman canım ne hali varsa görsün ne hali varsa görsün müslümanı Allah'ın huzurunda asla makbul bir müslüman değil bana ne canım müslümanı da Allah'ın sevmediği ikrah ettiği bir müslüman işte geleneksel İslam. Şimdi bu Allah'ın dinini yalanlayan, bakın Allah'ın dinini yalanlayan, yükezdi bu bir din. Ne yapıyor? Yetimi yutip kalkıyor. Ben söylemiyorum. Ma'un suresi. Açın meallerden, okulun bir zahmet. Ma'un suresi. Ve la yehuzzu ala ta'amil miskin. Fevzun nur musallim. Bilmeyen nadirdir bu Sure-i Celile'ye. Özellikle örnek verdim. Çünkü halis, nihlis, Müslüman olmak başkadır. Üşekten, nüfaktan, kıskan, yakasını kurtaramadan, kurtarmadan İslam'ı yaşamaya çalışmak da bambaşka aziz Müslümanlar. فَذَالِكَ اللَّذِي فَوَيْلٌ مِلْمُسَلِّينَ Böyle Müslüman olup da namaz kılanların gay haline. Atıf. F harfi, aynı V Vav harfi gibi atıftır. F ne diyor? Bakın. Akrabası aç, komşusu aç, şu aç, bu aç. Mihtaç. Kışın sen sıcak gerganda yat. Akraban. Üzerine kar yağsın. Efendim Feveynin bil musallin Böyle namaz kılanların Vay halini Ellezinehum ansalati insahin Onların kıldığı namazdan Haberi dahi yok Ellezinehim yuraun Ne yapıyorlar? Gerçekten Allah'a inanmamış Muhammed Mustafa'ya inanmamış Onlar ne yapıyor? Gösteriş yapıyorlar. Gösteriş yapıyorlar. Ve ne yapıyorlar? يَنَّعُونَ الْمَعُونَ Hayra, hasenata, iyiliğe, Allah'ın dini, İslam'ın yaşanmasına, anlatılmasına, öğrenilmesine, bir yere bir hayır yapılmasına, bir yerde bir hayırlı işin yapılmasına da engel oluyor İşte, işte, namaz kıldığı halde Allah'ın dilini yalan sayan kişi ve özellikleri bunu Allah-u Zülcelal söyledi muhtemem kardeşlerim. Demek ki illa ihlas, illa ihlas fakat halkın anladığı türde bir ihlas değil. Yani ihlaslı bir Müslüman ne demek istiyor? Samimi mutlaki takvalı evet doğru takva bir Müslüman ama nasıl bir Müslüman? Hanif bir Müslüman Ben yani İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Yüzümü Alemlerin Rabbi Allah'a Döndül Hanif ve Müslüman Olarak Hanif şu demek Şirk, nifak ve fıskan temizlenmiş bir Mümin olarak Allah'a yüzümü yani yönümü döndüm. Bütün varlığımla Allah'a yöneldim. Biz de dahil Allah bütün mümin kardeşlerimizi İbrahim'i iman ile e, aydınlatıp kendi varlığına, kendi zatına bütün sevgisiyle bütün sadakatiyle yönelen kullarından eylesin inşallah. Evet. Mükerrem kardeşlerim Allah bizi şirk kötülüğün Nüfak denen kötülüğün Fısk denen kötülüğün e, içinden çekip çıkarsın Yani yakalarımızı Yakasını şirkten Nüfaktan ve fıskten İmanını şirkten Nüfaktan ve fıskten Sıyırmış kurtarmış kullarından Eylesin Allah Ümmeti Muhammed Mustafa'ya merhamet etsin Bizi günahlardan Ve kötülüklerden sakındırsın Korusun Kendisine hakkı ile kul Habib-i Ebedi, Muhammed Mustafa'ya hakkıyla ile inmet olanlardan eylesin. Gonüllerimizi sevgi ve şefkatle birleştirsin. İnnel mü'minîne ikve tun Müminler ancak ve ancak birbirinin kardeşidir. O halde beyne <gülüyor> ekveykum. Ramazan günü hayır lazım, iyilik lazım insana kulluk lazım yani kulluk etmesi lazım ki Allah'ın daha çok rüzasını kazansın bunlardan bir tanesi de darılmış kardeşlerimizi barıştırmak komşumuzu, akrabamızı birbirine sevdirmek onları yakınlaştırmaya ne yapmak? çalışmaktır Allah İslam kardeşliğinin şuuruna, bilincine yeniden bu ümmeti erdirsin. Küfür ve kafirler karşısında yeniden Allah, İslam'ı ve Müslümanları muzaffer kılsın. Taha ve yasir, elhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.